Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün haftalık sunumlarımızdan Hazreti Resul'ün örnekliği çerçevesinde sunduğumuz Medine'de gelen hükümler bölümünün 20.sini sunacağız inşallah. Alt başlığımız bireysel hükümler 12. Onun altındaki başlık bilgiden inanca, inançtan söze, sözden eyleme 4. bölüm ve Salat-ı ikame konusunun üçüncü bölümünü sunacağız inşallah. Bundan önceki bölümde salat ve salat-ı ikame etme kavramına ilişkin tanımları gözden geçirmiştik. Geçen hafta Mekke döneminde indirilen ayetlerin meallerinde namaz olarak çevrilen ayetler üzerinde durduk. Kur'an'ın orijinalinde geçen salat, salah, musallu, musallune, musallin, musalline, kuseb-bihu kelimelerine namaz olarak meal verildiğinden söz ettik. Salat kelimesine farklı anlamlar verildiğini söyledik. Bunlar namaz, dua, Allah'a karşı gelmekten sakınmak, görevleri yerine getirmek, mali ve zihinsel destek vermek anlamları olarak karşımıza çıktı. Klasik sözlüklerde, klasik kitaplarda mali ve zihinsel destek vermek anlamında salat anlamı veya tarifi yok. Bu yeni gündeme getirilen, bugünkü bazı insanların gündeme getirdiği bir konu. Geçen hafta Mekke'de indirilen ayetleri bu anlamlarla meal vererek ayetlerin nasıl çevrildiğini, çevrilebileceğini yani meal verilebileceğini görmüştük. Bugün de Medine'de indirilen ayetleri aynı metotla gözden geçirerek incelemeye çalışacağız ve böylece salat kelimesinin veya salat kelimesine benzer Aynı kökten üretilen kelimelerin mealleştirilmesinde nasıl ele alınabileceği, nasıl ayetlerde seyrine nasıl gelişebileceği ve ayetin bütününde anlamları farklı farklı değerlendirerek nasıl olabileceğini inceleyeceğiz. Medine bölümünde ayetler biraz daha uzun, onun için şimdiden sabırlarınızı rica edeceğim. Baya biraz uzun olacak çünkü bölmek istemiyorum Medine'de gelen ayetleri. Saat 2'ye kadar burada sohbet ediyorsunuz, normalde bir ders imkanında de yavaş yavaş konulara bakabiliriz diye düşünüyorum. Gelecek hafta da genel bir özetlemeden sonra tanımları, diğer salatı ikame etme konusunda diğer konulara geçeceğiz inşallah. Bakara Suresinin 3. ayetinde Meale, Onlar gaybe inanırlar, salat ederler, yani namaz kılarlar olarak çevrilmiş, ''Kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar'' denilmektedir. Bu ayette salat kelimesinin anlamlarını şöyle verebiliriz, değişik versiyonlarıyla, değişik tanımlarıyla. ''Onlar gaybe inanırlar, dua ederler, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar veya ''Onlar gaybe inanırlar, görevlerini yerine getirirler, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar veya onlar gaybe inanırlar, Allah'a karşı gelmekten sakınırlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Bu çevirlerden en uygunu sanıyorum onlar gaybe inanırlar, Allah'a karşı gelmekten sakınırlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar meali olabilir. Ancak onlar gaybe inanırlar, zihinsel ve mali destek verirler, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar çevrişi pek koygun düşmez. Zira zihinsel ve mali destek ile kendilerine verilen mallardan harcamak aynı anlama gelir. Allah'ın gereksiz yere aynı cümlede yani ayette aynı anlama gelecek kelimeyi kelimeleri kullanması düşünlemez. Bakara Suresinin 43. ayetinde mealen, salatı hakkıyla yapın, yani namazı hakkıyla kılın, zekatı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin denilmektedir mealen. Ayette salatın değişik anlamıyla meal verirsek şöyle olur. Namazı tam kılın, zekatı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Eğer bu ayetteki rükû etmeyi Namazdaki rükû ile aynı anlamda alırsak, meal anlamsızlaşır. Ama rükû, Rabbin büyüklüğüne, hükümlerine boyun eğmek, Rabbin huzurunda eğilmek olarak alırsak, anlam bütünlüğü bozulmaz. O zaman ayete şöyle meal verebiliriz. Namazı hakkıyla kılın, zekatı hakkıyla verin, Allah'ın huzurunda eğilip, Allah'ın hükümlerine boyun eğenlerle birlikte boyun eğin olun. Bu meal daha doğru hale gelir bu şekilde. Diğer anlamlarda ayeti değerlendirirsek görevlerinizi yerine getirin, zekatı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin veya Allah'a karşı gelmekten sakının, zekatı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin veya duanızı tam yapın, zekatı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Verilen bu anlamlar ayetin uyumunu bozmaz. Ancak zihinsel ve mali destek verin, zekatı hakkıyla verin, rükü edenlerle beraber rükü çevresinde zekat ile zihinsel ve mali destek aynı noktaya gelerek anlansız bir meal olur. Bakara Suresinin 45. ayetinde mealen, sabır ve salat ile yani sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz o, Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir. Ayetin çevresinde değişik anlamları şöyle izleyebiliriz. Sabır ve dua ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz o, Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir. Burada salatı dua olarak aldım. Veya, Sabır ile görevlerinizi yerine getirerek Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz o, Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir. Burada da salatı görevlerinizi yerine getirmek olarak aldık. Veya sabırla Allah'a karşı gelmekten sakınarak, burada Allah'a karşı gelmekten sakınma olarak aldık salatın anlamını. Allah'a karşı gelmekten sakınarak Allah'tan yardım isteyin, şüphesiz O, Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir. Veya sabır ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin, şüphesiz O, Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir. Genelde mealler bu şekilde çeviriyor. Veya sabırla zihinsel ve mali destek vererek Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz o, Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir. Verilen meallerin içinde ayete en uygun olanı sanıyorum sabırla, dua ederek Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz o, Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir. Meali daha uygun düşecektir. Elbette diğer meallerde olabilir. Ancak salatın dua anlamı bu ayete daha uygun duruyor. Gönülden, içten, ihlasla, Allah'tan dua ile yardım talep etmek, sabırla yani azimle, kararlılıkla zor görevlerin üstesinden çıkmak, bu ayete meal verilirse daha çok yakışacaktır. Ayetimiz camında bu şekilde daha uygun görünüyor. Bakara suresinin 83. ayetinde mealen, vaktiyle biz, İsrail oğullarından yalnızca Allah'a kulluk edeceksiniz, anaya, babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz almış ve insanlara güzel söz söyleyin, namaz kılın, zekatı verin diye emretmiştir. Sonunda azınız müstesna, yüz çevirerek dönüp gittiniz. Ayetinde zihinsel ve mali destek vermek anlamındaki bütün anlamlar ayete uygun düşer. Ben burada tekrar etmedim. Çünkü tekrar edersek bayağı uzun bir ayet olur. Ayet zaten İsrail oğullarına gönderilen hükümlerden söz ediyor. Onun için benzeri ayetler Müslümanlar için de gönderildiği için üzerinde fazla durmak gerekmiyor. Ancak zihninizde salat kelimesinin bütün anlamlarıyla ayete meal vererek okuyabilirsiniz. Diğer ayetlerde yaptığımızda. Bakara suresinin 110. ayetine mealen, salatı ikame edin, yani namaz kılın, zekatı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah'ın katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı noksansız görür denilmektedir. De. Bu ayette de salat kelimesinin zihinsel ve malik destek vermek anlamı dışında hepsi uygun düşer sadece şu yorum. Yani zihinsel ve mali destek verin artı zekat verin çevresi uygun düşmez. Çünkü zekatla zihinsel ve mali destek vermek aynı anlamda kullanılır. Bakara suresinin 125. ayetinde, malen, biz beyti yani Kabe'yi insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir yer kıldık. Siz de İbrahim'in makamından bir musalliğine bilin, İbrahim ve İsmail'e tavaf edenler, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tutun diye emretmiştir. Buradaki musallin edilini şöyle çevirdiler. Mealen, siz de İbrahim'in makamından bir namaz yahredinin orada namaz kılın olarak çevirdiler. Meallerde böyle geçiyor. Bu ayette Allah Müslümanlara Kabe'nin önemini vurguluyor. Oradaki Kabe'nin önemini vurguluyor. Kabe'nin Toplanma yeri olarak işaret edilmesi, İbrahim makamı olarak ilan edilmesi, oradaki Musallin kelimesinin sadece namaz kılanlar olarak çevrilmesini engeller bu ayette. Çünkü ayetin işaret ettiği ibadetler var, farklı şeyler var. Dolayısıyla orada o farklı işaretlerde Musallin kelimesi geniş bir kavram olarak topra çıkar. Kabe'de yapılan bütün ibadetleri kapsar. Siz de İbrahim'in makamından bir musalliğin edinin kelimesini burada sadece namaza mütkal Ayetin girişatından, siyak ve sız hakkından. Zira, toplanma yerinde yapılacak işleri Allah zaten ayetin devamında sayıyor. Tavaf etmek, rükû etmek, secde etmek anlamlarıyla yapılacak ibadetler sıralanıyor. Tavaf etmeyi sadece Kabe'nin etrafında dönmek olarak alırsak, şekilsel noktada kalmış oluruz. Halbuki tavaf, yani döngü, Allah'ın insanları toplanma mahalli kıldığı yerde, her yerden gelen Müslümanların arasında, gözlerinin önünde bütün pisliklerden arınmanın düşünsel planda gerçekleştirildiği, ciddi bir tövbenin yapıldığı ve ciddi kararların alındığı yer olarak döne çıkar. Ama sadece kervanın etrafında değil, siz orada dönüyorsunuz. Neden dönüyorsunuz? Aslında neden döndüğünüz İbrahim'in orayı yapışından, orayı bir ibadet merkezi olarak Allah'ın evi olarak yapışından bir orada siz bir şeylerden dönüyorsunuz, döneceksiniz. Allah'ın ve yasalarının önünde rükiye varmak, yani boyun eğmek, yani eğilmek, Allah'a, yasalarına tabi olacağının ilanının yapılması sezde. Yani sadece Allah'ın yüceltilmesi, Kabe'den bütün dünyaya hakkın ve hakikatın haykırılması çıkıyor ayetin Ayette geçen bütün kelimeleri sadece şekilsel olarak algılamak çok yanlış. Zira salat, toplanmak, rükû etmek, secde etmek eylemlerinde şekilden çok özler haykıdır salat kavramında. Bugün bu özlere sahip olmayan Müslümanlar, Kabe'de toplanarak şekilsel tatminle doyuma ulaşıyorlar. Ama Müslümanların Allah'ın önünde boyun eğmeleri, Allah'ı yüceltmeleri, Allah'ın yasalarının adaleti sağlamak için yeryüzüne hakimiyeti sağlam. Üstelik Müslüman olmayanlar Müslümanların ülkelerini işgal ediyor, yönetiyor. Nedeni ayetin şekilsel doygunlukla uygulanması, özlerinin anlaşılmamasından karaktadır. Müslümanlar ayetlerin şekilsel boyutuna uygulayarak özlerini eyleme dönüştür. Allah'ın önünde eğileceklerine insanlardan, devletlerden güçlü olanların önünde eğiliyorlar. Allah'ı yücelteceklerine insanları, güçlüleri yüceltiyorlar. Bütün pisliklerden arınmaya döneceklerine, bakın bütün pisliklerden arınmaya döneceklerine kara taşın etrafında dönerek pislikleriyle geliyorlar. Sözü uzatmadan ayete uygun meali şöyle verebiliriz. Biz beyti insanlara toplanma mahalli, güvenli bir yer kılın. Siz de İbrahim'in makamından kendinize bir yer edin. Orada İbrahim gibi Rabbine yaklaşın. İbrahim ve İsmail'e o makamda bütün yanlışlarınızdan dönüp Rabbinize tertemiz yaklaşın. Rabbinizin emirlerine gelince uyur, sadece Rabbinizin önünde eğilir. Rabbinizin yasalarına uyu, başkalarının önünde eğilmeyin, başkalarının yasalarına tabi olmayın. Rabbinizin dışında hiçbir yücelik vermeyin. Küfürden temizleyin kendinizi. Rabbinizin dışında hiçbir şeye yücelik vermeyin demiştik. Kâbe'nin bulunduğu yerde, Kâbe'nin bulunduğu beyte, Rabbinizin yasalarına hakim kılarak küfürden temizleyin. Orada gerçekleri hakim kılarak yalandan riyandan arındırın. Orada asla yalan söylemeyin, riyakarlık yapmayın demiştik. Bu şekilde meal verdiğimiz zaman ayet bütün özleriyle okunuyor. Allah bu ayetiyle putperest Arapların Kabe'ye verdikleri anlamıyla İbrahim'in Kabe'yi inşa etmesi arasındaki anlamı hatırlatıyor. Putperest Araplar orada küfrü hakim kılmışlar, putlarını yüceltmişler, tavaflarını yani döngülerini imandan küfre döndürmüşlerdi. İbrahim'in devamı olan Araplar ne yapmışlardı? İbrahim orada küfür toplumundan kaçarak orada tertemiz bir ortamda Rabbine dönüşünü ifade edecek bir evi ortaya korken, bir mekanı ortaya korken daha sonraki toplumlar ne yapmışlardı? İmandan, tevhitten putperestliğe dönmüşler. Halbuki o evin amacı, yapılış toplanma yerinin amacı, Putperestlikten tevhide dönüşün simgesi, Kabe'nin yokuşu. Allah'ın dışında kendi yaptıkları putların önünde eğildiler. Kimler? Putperestlikler. Putlarının belirlediği yollara uyarak putlarını yücelttiler. Halbuki İbrahim tam tersini yaptı. Allah bu iki özü Müslümanlara bu ayette anlatıyor. Onun için ayetteki musalliğin kelimesine namaz kılanlar anlamı vermek, ayetin özüne çok ters düştüğü gibi, ayetin hangi anlamda niçin indiğini ve neye işaret ettiğinin anlamını unutturuyor gölgede bakıyor. Üzerini Çünkü ayet, Kabe'nin inşasındaki özleri sıralamadır. Kabe'nin inşasındaki esas oranın samimiyetle Allah'a itaat, ibadet edilir yer kılınmasıdır. Allah'a ibadet ise sadece namaz formundaki ibadet değil ki, veya sadece kavvenin etrafında dönmek şekilsel anlamda o değil ki küfürden tevhide dönüş, tıpereslikten tevhide dönüş, haramlardan helallere dönüş, gereksiz ibadetlerden farz ibadetlere dönüş, tavardır. Bakara suresinin 144. ayetinde mealen, biz senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğunu görüyoruz. İşte şimdi senin memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Siz de nerede olursanız olun, namazda yüzlerinizi o tarafa çevirin. Şüphe yok ki Ehl-i Kitap, onun Rablerinden gelen gerçek olduğunu çok büyüktürler. Allah onların yapmakta olduklarından habersiz değildir. Bakara Suresinin 144. Ayetinde Mealen Nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu emir Rabbinden sana gelen gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Bakara suresinin 150. ayetinde mealen, Nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzün mescidi harama doğru çevir, nerede olursanız olunuz, yüzünüzü o yana çevirin ki, aralarından haksızlık edenler, kuru inatçılar müstesna, insanların aleyhinizde kullanabilecekleri bir delili bulunmasın. Sakın onlardan korkmayın, Yalnız benden korkun, böylece size olan nimetini tamamlayayım da doğru yolu bulasınız denilmektedir. Meallerini verdiğimiz Bakara suresinin 144, 149 ve 150. ayetlerinin orijinalinde namaz mealiyle verilebilecek hiçbir kelime yok. Ama meal veren arkadaşlarımız bu ayetlerde namaz ifadesini kullanmışlardır. Bu ayetlerin orijinalinde namaz ifadesi verebilecek, verilmiş olabilecek, Hiçbir kelime kökeni yok. Ayetin orijinali kıblenin çevrilmesinden söz eder. Meal veren kardeşlerimiz kıble denilince hemen namaz akıllarına geldiği için ayetin mealini namaza şartlandırmışlardır. Halbuki kıble kavramı çok geniş ve özgün. İleride bu konuya gireceğimiz için burada sadece salat, musallin kelimesinin orijinalinde olmayan bu ayetlerde namaz kelimesinin verilmesinin yanlışlığını vurgulamakla getiriyorum. Bakara suresinin 152. ayetinde mealen, ey iman edenler sabır ve salat yani sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraber gelinmektedir meallerde. Bu ayete en uygun meal salat kelimesinin dua formundaki mealidir. Biraz önce yukarıda söylemiştim. Elbette diğer salat anlamlarıyla da ayete meal verilebilir. Ancak dua anlamı kadar uygun düşünmüyor. Şöyle ki, ey iman edenler, sabır ve dua ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. Sabır kelimesinin anlamı içinde de meali genişletirsek, azimle, yani sabır ne demektir? Onu da bir meallendirme yaparsak, bugünkü kullandığımız Türkçeyle, azimle kararlılıkla Rabbinizin yolunda yürüyün, her türlü zorluk karşısında Rabbinize yardım etmesi için dua edin. Muhakkak ki Allah azimliği kararlı olanları söyler. Ama bu ayete her mümin salat kelimesinin diğer anlamlarıyla da zihninde meal vererek tefekkür edebilir. İyi de olur. Üstü cimnastiği yapar. Acaba hangi anlamında cümle daha uygun diye. Bakara Suresinin 177. ayetinde mealen, iyilik Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değil, asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah'ın rızasını gözeterek yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, direnenlere ve kölelere sevdiği maldan harcadır. Namaz kınar, zekat verir. Anlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır. Muttakiler ancak onlardır denilmektedir. Bu ayetteki salat salatı ikame ederler ifadesinin malinde zihinsel ve mali destek veriler olarak çevrilmesi uygun düşmez. Çünkü zaten ayet başından sonuna kadar yardımlardan bahsediyor. Tekrar tekrar yardımlardan bahsetmeye mealine gerek yok ya. Yani. Orada farklı bir şey var. Salat kelimesinin dua edin, namaz kılın, Allah'a karşı gelmekten sakının, görevlerinizi yerine getirin anlamları bu ayette uygun bir şey. Ancak burada salatı ikame etmeyi namaz formuyla meal verilmesinin daha doğru olacağı kanaatını taşıyor. Çünkü zaten ayet başından itibaren mali destekleri sıralıyor. Onun için ayrıca salatı ikame etmeyi maliyet destek olarak çevirmek, yakışık almaz olarak düşünüyoruz. Bakara suresinin 238-239. ayetlerinde mealen namazları koruyun ayetin orijinalinde salavatı geçiyor. Namazları koruyun ve orta namaza devam edin. salat Usta Vusta Allah'a saygı ve bağlılık içinde olun. Eğer korkarsanız yürüyerek Yahut dinmiş olarak yapın, güvene kavuştuğunuz zaman siz bilmezken Allah'ın size öğrettiği şekilde onu an denilmektedir. Ayeti sadece 238. ayetle değerlendirirsek, salat ve salatı usta kelimelerine farklı mealler verilebilir. Anlamları genişletilerek farklı açılımlar yapılabilir. Ancak 239. ayetle birleştirirsek, ayet namaz formundaki salat ile sınırlanır. Korkudan dolayı, gülüyerek veya binek üzerinde selahat etmek, dua, görevi yerine getirmek, Allah'a karşı gelmekten sakınmak, zihinsel ve mali destek vermek anlamlarıyla bağdaşmaz. Zira bu anlamların binekle ve korkuyla ilgisi yoktur. Tam tersine dua korkuyla ilgilidir ve korktuğun zaman daha çok dua edersin. Kısaltmazsın veyahut da çekinmezsin. Ayet, genelde yapılan bir ibadetin, korku nedeniyle nasıl yapılacağına ilişkin açılım getirilmektedir. Onun için namaz, korkunun dışındaki anlamları korkuya göre sınırlanmak zormuş. Bakara suresinin 277. ayetinde mealen, iman edip iyi işler yapan, selahat eden, yani namaz kılan, orijinalinde salat eden geçiyor, geçiyor, ve zekat verenler var ya, onların mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmezler denmektedir. Bu ayette de salat kelimesine verilen anlamlardan zihinsel ve mali destek vermek anlamı dışındaki bütün anlamlar mealen verilebilir. Enfal suresinin 3. ayetinde mealen onlar namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden harcayan kimselerdir. Bu ayetin orijinalinde de salat kelimesi geçmektedir. Bu ayette de salat kelimesine verilen anlamlardan zihinsel ve mali destek dışındaki bütün anlamlar uygun düşer. Alimran Suresinin 39. ayetinde mealen şöyle deniliyor. Zekeriya mihraba durmuş, namaz kılarken melekler ona şöyle nida ettiler. Allah sana kendisi tarafından gelen bir kelimeyi tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler denilmiş. Bu ayette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 kendisi tarafından gelen bir kelimeyi tasdik edici, efendi, izzetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı aymış Bu iki meal çeşidi bu ayete uygun düşer ama mihrabın önünde Allah'a karşı gelmekten sakınmak, görevlerini yerine getirmek, zihinsel ve mali destek vermek gibi anlamlar ayette meal olarak verildiğinde insancağım bozulur. İsterseniz bir uygulayın. Zira mihrab mekanı bir mekanda duruşu, eylemi belirtmektedir. Ama mihrap kelimesine kavram olarak, zorlayarak farklı anlamlar verirsek değişebilir. O zaman diğer selah kelimesinin tanımlar da verilebilir. Ancak mihrap kelimesinin farklı anlamlara çekilmesi de baya zor olur. Ama dilin kemiği yoktur biliyorsunuz. Her şey söylenebilir, değiştirilebilir. Ashab Suresinin 33. ayetinde mealen şöyle derim. Evlerinizde oturun, eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın, namaz kılın, zekat verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey ehli bey, Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor denilmektedir. Bu ayete selat kelimesi karşılığı verilen zihinsel ve mali destek vermek dışındaki tüm anlamlar uygunmuşlar. Nisa suresinin 43. ayetinde mealen,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 yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. Bu ayette dua etmek, Allah'a karşı gelmekten sakınmak, görevleri yerine getirmek, zihinsel ve mali destek vermek gibi salata verilen anlamlar uygun düşmez. Zira kişinin duasına ne engel olabilir ki? Yani duayı her zaman yapabilir. Abdestli, abdestsiz, sarhoş, her zaman yapabilir. İster cünüp, ister hasta, ister yolcu. insan her halde dua yapabilir. O bakımdan bu ayette serhoş olarak dua etmeye yaklaşmayın. İşte yolcuyken, hastayken şöyle şöyle gelmeyin gibi ifadeler duaya yakışmaz. Dua anlamına. Allah'a karşı gelmekten sakınmak da aynı şekildedir. Eğer salata, Allah'a karşı gelmekten sakınmak anlamını verirsek orada da hiçbir şey engel değildir. İnsan her an Allah'a karşı gelmekten sakınmalıdır. Kişi herhalde Allah'a karşı gelmekten her şekilde sakınacak. Kişiye sen sarhoş Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda biz ona sakına sarhoşken Allah'a asi ol diyebilir miyiz? Allah'a karşı gelmeyi orada bırak diyebilir miyiz? Aksine böyle bir durumda onu Allah'a karşı gelme diye uyarmamız gerekir. Yine serhoşken zihinsel ve mali destek vermeyi diyebilir miyiz? Belki de serhoşken insanlığa daha çok coşarak mali destek verebilir. Nitekim serhoş ağızların bol kesilden atması çok meşhurdur. Ama diyebilirsiniz ki, serhoşun yapacağı iyilik şurada kalsın aminler. Ayete bu yorum uygun düşmez. Öyle geliyor ki, bu ayete salat kelimesine karşılık en uygun anlam, namaz formundaki ibadeti gerçekleştirme halidir o anlamdır. Yani namaza yaklaşmamaktır. Bilinci yerine gelmeden namaz kılmaması, bilgili, bilinçli bu ibadeti yerine getirmesi söz konusudur. Zaten namaz içinde ayet okuyacaktır, dua yapacaktır ama deseniz ki kişinin bilinci yerine gelmeden zihinsel ve mali destekte de bulunmasın niye diye sordur. Hesabını bilmeden destekte bulunur diye cevap verilebilir sonra pişman olur denilebilir. Ancak bu durumda günüp iken niye mali destekte bulunmasının sorusu öne çıkar. Cünüp olmak mali destekte bulunmaya engel olabilir mi? Sorusu öne çıkar. Allah burada yapılacak ibadete iki engel koyuyor. Birincisi sarhoşluk, ikincisi cünüplük. Gerçi cünüplüğe farklı açılımlar getirenler var. Anlam Ama ayeti bütünüyle okuduğumuz zaman cünüplüğün suyla veya toprakla teyemmüm edilerek giderilmesi farklı anlamları gör İşin özünde Allah ne istiyor? İbadet anında bilinçli, bilgili olmayı temizlenerek arınmayı öne çıkarılır. Bilgili, bilinçli, temiz olma koşulu topluma çıkış anında olmalı sınırıyla konu özetlenemez. Elbette Allah'ın huzurunda da bireysel ibadet yaparken insanlar, müminler, inananlar bilgili, bilinçli, temiz olma noktasında dikkat göstermeleri gerekir. Nisa suresinin 77. ayetinde mealen, kendilerine ellerinizi savaştan çekin, namaz kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Sonra onlara savaş farz kılınca işlerinden bir grup hemen Allah'tan korkar gibi, hatta daha fazla bir korku ile insanlardan korkmaya başladılar da. Rabbimiz savaşı bize niçin yazsın? Bizi yakın bir süreye kadar ertelesen olmaz mıydı dediler. Onlara de ki dünya menfaati önemsizdir. Allah'tan korkanlar için ahiret daha yenidir. Ve size kıl payı kadar haksızlık edilmez. Bu ayette salat kelimesinin bütün anlamları uygun düşer. Eğer zekatı dönemsel maddi yardımlaşma olarak algılarsak bu ayette savaşa destek için de zihinsel ve mali destek formunda selahatın anlamı olarak anlam verilir. Nisa suresinin 101-102. ayetinde mealen yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kafirlerin size kötülük etmelerinden endişe ederseniz namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Sen de işlerinde bulunup onlara selah ettiğin yani namaz kıldırdığın zaman onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar. Silahlarını alsınlar. Böylece secde ettiklerinde arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazını kılmamış olan diğer grup gelip seninle beraber kılsın ve onlarda ihtiyat tepkilerini ve silahlarını alsınlar. O kafirler Arzu ederler ki, siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olasınız da üstünüze birden baskın yapsalar. Eğer size yağmurdan bir eziyet olur, yahut hasta bulunursanız silahlarınızı bırakmanızda size günah yoktur. Yine de tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah kafirler için alçaltılcı bir azap hazırlamıştır, denilen Bu ayette sefere çıkmak, kafirlerin kötülük etmelerinden endişe etmek, Salahatı kısaltmak, nöbetleşe salahat etmek, salahat ederken silahları bırakmak, kafirlerin anında baskın yapması gibi özellikler ortaya çıkar. Öne çıkan bu özellikler el alındığında zihinsel ve mali destek, görevlerini yerine getirmek, Allah'a karşı gelmekten sakınmak, dua etmek gibi anlamlar ayete meal vermeye uygun düşmez. Zira kısaltmak. Veya nöbetleşmek gibi hususlar selahatın sözü edilen tanımlarına uygun düşmektir. Dua etmek nasıl kısaltılır ve nöbetleşerek nasıl yapılır? Tam tersine zor şartlarda dua daha derin, daha uzundur. Üstelik insan her halde, her zorlukla dua edebilir. Allah'a karşı gelmekten sakınmak konusunda kısaltma, nöbetleşme mi olur? Veya duada nöbetleşme mi olur? Ben biraz dua edeyim, biraz sonra sen et, nöbetleşelim bu konuda. Böyle şey mi olur? Zihinsel ve mali destekte bulunmaktan nasıl kısaltma ve nöbetleşme olur ki? İnsan asıl seferde bu tür destekleri artıracaktır. O nedenle bu ayette geçen salatın ikamesi, namaz formundaki ibadet biçimiyle meal verilmesine daha uygun düşer. Zira diğer tüm tanımlar sorumlu olacaktır. Namaz ile birlikte görevlerinizi yerine getirme de kısıtlama, veya nöbetleşme yapabilirsiniz anlamı da ayete uygun işar. Tabi açıklanan şartlarla görev özelleştirilmiş, belirlenmiş görev olacaktır ki, görevin genellikten ayrılıp özelleştirilmesi namazı işaret edecektir. O nedenle bu ayetin mealinde veya açıklanmasında namaz formundaki ibadet biçiminin selat ile eşleştirilmesi daha doğru olacaktır. Rad suresinin 22. ayetinde mealen, yine onlar Rab'lerinin rızasını isteyerek namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar var ya, dünya yurdunun sonu sadece onlarındır denilmektedir. Bu ayette de salat kelimesine verilen zihinsel ve mali destek anlamı uygun düşmeyecek diğer bütün anlamlar ayetin itizamını bozmayacaktır. Nisa suresinin 103. ayetinde mealen, namazı bitirince de ayakta otururken ve yalnız üzerinde yatarken Allah'ı anın. Burada orijinalinde salat geçiyor. Dikkatinizi çekiyorum, anın kelimesinde. Ve meal şöyle devam ediyor. Huzura kavuşunca da namazı dost kılın. Çünkü namaz mü'minler üzerine vakitleri belli bir farzdır denilmektedir meale. Dikkat edilirse bu ayette salata iki anlam verilmiştir. Birinci anlam anmak, ikincisi namaz. Salat kelimesine namaz anlamı vermeyen Hakkı Yılmaz hariç, diğer meal verenler bu ayette namaz anlamını öne çıkardılar. Hatta son zamanlarda namaz Kur'an'da yoktur, namaz emevi devletinin dayatmasıdır diyen Yaşar Nuri Öztürk de onun gibi diyenler de bu ayete namaz mealini verdiler. Tabi onların namaz emevi hanedanının dayatmasıdır görüşü tarihi gerçeklere aykırı benim tespitlerime göre. Çünkü namaz emevi hanedanı değil, aksine emevilere muhalefet eden ehli şia ve ehli sünnetin imamları sayılan zafiri sağdaki size ettiğimden Abidin, Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam Malik ve İmam Ahmed bin Hanbel'in fıkhi hükümleri arasındadır ve bunlardan Emevi döneminde yaşayanlar 3 tanedir. Diğerleri zaten Abbasi döneminde yaşamışlardır ve üçünün de namazla ilgili hükümleri bellidir. Selefiler zaten başından beri namaz konusunda ısrarcıdırlar. Emevilerin ise ne ehli sünnet ile ne de ehli şia ile ve neden selefilerle hiçbir ilgisi yoktur? Aksine Elisya er ve Elisinet er alimleri, emevileri, Allah'ın hükümlerine uygulamamak, namaz kılmamak, şarap içmekle suçlamışlardır tarihte arada. Ayetteki belirtilen uygulama vakitleri belli bir farzdır. Salatın müminler üzerine vakitleri belli bir uygulama olarak belirtilmesi zihinsel ve mali destek vermek anlamına uygun düşmez. Zira zihinsel ve mali destek vermenin ne zamanı ne de vaktidir. Her zaman her şekilde zihinsel ve mali destek verilebilir. Nisa suresinin 142. ayetinde mealen, şüphesiz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah'a da pek az Hatıra edilirler denilmektedir. Bu ayetteki salat kelimesine, salat kelimesinin Allah'a karşı gelmekten sakınmak, dua etmek anlamlarının dışında bütün anlamlar meal olarak verilebilir. Ama dua etmeye üşenirler veya Allah'a karşı gelmekten sakınmaya üşenirler demek baya bir anlam zorlaması olur. Nisa suresinin 162. ayetinde mealen, fakat işlerinden derinleşmiş olanlar, ve müminler, sana indirilene, senden önce indirilene iman edenler, namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara pek yakında büyük mükafat vereceği denilmektedir. Bu ayette, dinsel ve mali destek vermek dışındaki bütün anlamlar uygun düşer. yine suresinin 5. ayetinde mealen, Halbuki onlara ancak, dini yalnız ona has kılarak, ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emir olunmuştur. Sağlam dinde budur denilmektedir. Bu ayette de zihinsel ve mali destek vermek dışındaki bütün anlamlar meal olarak verilebilir. Nur Suresinin 37. ayetinde mealen Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'a anmaktan, namaz kılmaktan, ve zekat vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar kalplerin ve gözlerin Allah kullak olduğu bir günden korkarlar. Nur Suresi'nin 56. ayetinde mealen namaz kılın, zekat verin. Peygambere itaat edin ki merhamet göresiniz denilmektedir. Bu ayetlerde zekat hükmüyle zihinsel ve mali destek vermek aynı anlamda olduğundan selat kelimesine zihinsel ve mali destek anlamı vermek ayeti anlamsızlaştırır. Ancak salat kelimesinin diğer bütün anlamları bu ayetteki selatın anlamı olarak meal verilebilir. Verilen anlamlar ayetin imtisamını yani ahengini bozma. Nur suresinin 58. ayetinde mealen ey ellerinizin altında bulunan parantez içinde köle ve cariyeleriniz denmiş ve içinizden henüz ergenlik çağına girmemiş olanlar sabah namazından önce öğleyin soyunduğunuz vakit ve Yatsı namazından sonra sizden üç defa izin istesinler sizin yanınıza girmek için. Bunlar mahrem halde bulunabileceğiniz üç vakittir. Bu vakitlerin dışında ne sizin için ne de onlar için bir mahsur yoktur. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. İşte Allah ayetleri size böyle açıklar. Allah ilendir, hüküm ve hikmet sahibidir, dönemektir. Bu ayetteki salat kelimesini belirtilen üç vakit için farklı yorumlarda meal vermek zordur. Zira vakit kavramı diğer anlamlara ters düşer. Sadece salatın görev anlamına ters düşmez. Görev anlamı ise geneldir. Vakte indirgendiğinde özelleşir, özelleşen şey nedir diye sorduğunda namaz karşımıza çıkar. Ayette söylenen şey namazlardan sonra mahremiyete çekilmek. Belirtilen vakitler. Hac suresinin 35. ayetinde mealen, onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer, başlarına gelene sabrederler, namaz kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden harcarlar. Hac suresinin 41. ayetinde ise mealen, onlar eğer kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek namaz kılar, zekat verir, İyiliği emreder ve kötülükten uzaklaştırırlar. İşlerin sonu Allah'a varır. Hac suresinin 78. ayetinde mealen, Allah uğrunda hakkını vererek cihad edin. O sizi seçti. Din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi. Babanız İbrahim'in dininde de böyleydi. Peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için, O gerek daha önce, gerekse bunda size Müslümanlar adını verdi. Öyleyse namaz kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı sarılın. O sizin Mevlanızdır, ne güzel Mevladır, ne güzel yardımcıdır denilmektedir. Hac Suresinin 35, 41 ve 78. ayetlerinde geçen salat kelimeleri, zekat kelimesiyle birlikte geçtiği için, maddi yardımı esas alan zekat anlayışı ile, salatın zihinsel ve mali destek vermek anlayışı aynı olacağından, bu ayetlerde salat kelimesi, zihinsel ve mali destek vermek olarak meal edilirse ayetler anlamsınlaştır. Mücadele suresinin 13. ayetinde mealen. Gizli bir şey konuşmanızdan önce sadakalar vermekten çekindiniz mi? Bunu yapmadığınıza ve Allah da sizi affettiğine göre artık namazı kılın, vekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır denilmek bu ayette hem sadaka hem zekat ifadesi geçtiği için selat kelimesine sadece zihinsel ve mali destek vermek olarak vermek anlamsızlaştırır. Ancak bu tanımın dışındaki bütün anlamlar ayette meal olarak verilebilir ve iticam bulunur. Cuma suresinin 9, 10, 11. ayetlerinde mealen şöyle denilmektedir. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman hemen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 eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır denilmektedir. Allah bu ayette salat kelimesine açılım getiriyor. Dikkatini çıkıyor. Aslında ayeti çok dikkatli okunan bir Ayeti çok dikkatli okursanız Allah'ın burada salat kelimesine bir açılım getirdiğini göreceksiniz. Mecduk hanımların dışında. Bu ayete kadar salat kelimesine dua, namaz, Allah'a karşı gelmekten sakınmak, görevleri yerine getirmek, zihinsel ve mali destekte bulunmak ve almak anlamları verilmiştir. Ancak burada Allah ayette ne diyor? Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona gidenler seni de ayakta bırakırlar. De ki Allah'ın yanında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır diyerek salatı farklı yere getirdi. Şimdi hayattaki öze için olayı tarihi kökeninden bir incelemeyalım. Selat etmek üzere Müslümanlar Mescid-i Nebevi'ye çağrıldılar, selat etmek üzere. Allah'ın Resulü Muhammed minbere çıktı tarihi rivayet. Müslümanlara selat etmektedir. Yani Kur'an okumakta ve okuduklarını açıklamaktadır. Burada selat etmeyi Resul'ün Kur'an okuması, hutbede bulunması olarak Allah bize işaret ediyor. Orada Müslümanlara hitap etmesi olarak, hütbe irade etmesi olarak işaret ediyor. Resul Muhammed bu görevi, yani salat görevini yaparken, dışarıdan sesler gelmiştir. O dönemde bir kervan geldiğinde pazarını oluşturur, etrafa davullarla münadiler, yani ünleyiciler gönderirdi. Ünleyici eski bir dey, münadi de eski bir Toplumumuzdaki tellal ifadesini öne çıkarıyor, anlam olarak. Kervancılar parasını verir, tellallar bütün şehri dolaşır, kervanın geldiğini topluma duyurlardı. İşte Resul Muhammed minberde selat ederken yani Kur'an okuyup açıklarken davulların, tellalların sesi duyuldu. Davul sesleriyle beraber tellalların sesi duyuldu. Müslümanlar Resul Muhammed'i minberde ayakta bırakarak kervanın kurulduğu pazara gittiler. Şimdi manzarayı düşünebiliyor musunuz? Yani manzarayı şöyle bir düşünün. Selahat edilmek üzere çağrılmış müminler, selahat etmek üzere çağrılmışlar ve Resulullah onlara selahat ediyor. Onlara dünya hayatından daha değerli bir hayat için, ahiret hayatı için açıklamalar da bulunuyor. Bilgiler veriyor. Daha ailesi için. Ama onlar ne yapıyor? Kervanın geldiğine ilişkin, kurulduğuna ilişkin, pazarın kurulduğuna ilişkin tellalları duyunca, davul seslerini duyunca Resulullah'ı terk ediyor. Nerede? Ayakta, günlerde. Öylece kalıyor. Birkaç kişinin içinde. Allah Müslümanların bu tutumunu dile getirerek kınıyor. Bu ayetler aslında bir eylemi farz kılma yerine kınama ayeti olarak geliyor. Doğru bir iş yaparken yanlış bir işe koşturup ayeti dünya ticaretine değiştirenlerden söz ediyor ve onlar kınanıyor. Onlara salat bitince... Yani Rasulullah'ın konuşması, Rasulullah'ın Kur'an okuması, Rasulullah'ın açıklaması bitince ve Rasul minberden Kur'an okuyarak okuduklarını açıklayarak, söyleyeceklerini söyleyerek selatını bitirince siz ticaretimize gidebilirsiniz diyor. Ayet. Terbiye ediyor. Yaptıkları hareketi kınıyor, onlara doğrusunu söylüyor. Çok ayıp bir şey yapmışlardır. Ne yapmışlardır? Allah Rasulü'nü minberde öylece bırakmışlardır. Allah Resulü ne yapmaktadır? Kur'an okumaktadır. Onlara açıklamalar yapmaktadır. Dünya ticaretinden daha önemli gelecek hayatın cildilerini, gelecek hayatın onlara kazandıracağı şeyleri anlatmaktadır. Ayetlerine. Müslümanlar o gün kervanın kurulduğuna ilişkin haberi davul sesleriyle ve tellalların sesleriyle aldıklarında hem Allah'ın ayetlerini terk etmişler hem de Allah'ın ayetlerini onlara okuyan ve açıklayan Resulü minberde selat ederken yani Kur'an'ı okuyup açıklarken terk Böylece ne yapmışlardır? Allah Resulü'nü minberde ayakta bırakmışlar, Resulün sözlerini ağızlığına tıkamışlardır. Öylece kara kalmıştır. Millet gidiyor. Resul onların arkasından şaşkınlıkla bakarken Allah müminleri uyaran, onları kınayan bu göndermiştir. Şimdi buradaki salat kelimesini namaz olarak algılamak olaya, olayın gerçekliğine aykırı düşecek. Çünkü olayda farklı bir şey anlatılıyor, bir öz. Ayetin başlangıcında namaz geçti diye ayetin devamındaki cümleleri atlarsak, Allah'ın o ayetlerde ne söylemek istediğini, ne yapmak istediğini anlamayız. Bakın bugün de benzeri şeyler oluyor. Mesela gerçekten Ciddi bir şekilde Allah'ın ayetleri okunurken ve açıklanırken ne yok? itibar yok. Ne var? Kaçmak var. Ama nefse hoş gelecek, arzulara hoş gelecek bir tartışma ortamı varsa millet burada. Niye? Çünkü orada tartışma var. Benliği, bencilliği öne çıkarıp çok güzel böyle küçük tatilleri var. Ama Allah'ın ayetleri açıklanırken tartışma yok. Ne var? Gerçekleri öğrenme var ciddi bir şekilde orada eğilme ve insanın kendisini Allah'ın ayetleriyle terbiye etmesi söz konusu. O selahat yok o anda. O zaman işe gelmiyor. Şeytan fitliyor. Hadi gel hadi, hadi diyor. Burada tartışma yok diyor. Hadi gidin diyor. Defolun buradan diyor. Şeytan diyor işten. Arkalarından, önlerinden, sağlarından, solundan yok ya diyor. Burada bir şey yok diyor. İşte, diyor. i̇şte bilinen sıradan iş. Kur'an okunuyor, açıklamalar yapılıyor diyor. Hadi güle güle diyor. Duysalar ki nefsane arzulardan kaynaklanan akli jimnastiklerden kaynaklanan bir apaçık tartışma var. Koşturup geliyorlar. Şeytan diyor. Koşun, koşun, koşun, koşun diyor. Tartışma var burada. Bugün de oluyor. O gün Müslümanlar Resulü ayakta bıraktılar. Allah'ın önemli vurgulamak istediği şey, o gün bir ticaret sesini duyunca, kervan sesini duyunca o Müslümanların Allah'ın ayetlerini Resulullah'ın ağzına tıkayarak camiden, mescidin, nebeviden kervana doğru koşup gitmeleridir. Allah bunu vurguluyor bizde, salat olarak. Orada Resulullah salat ediyordu, toplamıştı insanları. Hutbe irade ediyor. Kur'an okuyup ve açıklamalar yapıyordu. Onlara dünya hayatından, dünyadaki ticaretten daha değerli bir, hayırlı bir ticareti anlatıyordu. Onlar ne yaptı? Tercihlerini dünya ticaretine döndü. O zaman salatı ne anlıyoruz orada? Resulullah'ın hutbe irade etmesi, Kur'an açıklaması ve onlara dünya ticaretinden daha hayırlı bir ticareti açıklamaları olarak anlıyor bir eylem olarak, bir ibadet olarak Allah bunları işaret ediyor. Ayetle dikkat edin tek, tek tek tek madde madde sayıyor. Ama biz atlıyoruz şimdi. Ayetin bu özünü atlıyoruz. Şekilsel bir namaza dikmişiz gözümüzü. Ondan sonra diyoruz ki işte burada yok cuma şöyledir yok böyledir. O zaman Allah'ın bu sürede bu ayetlerle anlatmak istediği gerçeği tepetakla getiriyoruz. üzerine örtüyoruz ve ve ne yapıyoruz? Anlamazlıktan geliyoruz. Şimdi buradaki salat kelimesini namaz olarak algılamak olaya, olayın gerçekliğine aykırı düşecek. Zira Allah bizzat olayı açıklarken Resulün salatından söz ediyor. Tarihi bilgilerde bize anlatıyor derin bir şekilde. Resul Muhammed'in cuma günü yapmış olduğu toplanma, minberde Kur'an okuyup açıklama, Müslümanlarla istişare etme eyleminden sonra namazda kıldırdığına dair rivayetler dikkate alınırsa salat ifadesi içinde namaz kılma, Kur'an okuma, açıklama, Müslümanlarla istişare etme onların dertlerini dinleme, sorularına cevap verme eylemleri de değerlendirilebilir. Eğer cuma günü salat için çağırılıyorsa bu çağrıda gerçekleşen tüm eylemler salatıdır. Sadece tüm eylemler salattır. Zaten Allah da salatınız bitince kervana gidebilirsiniz demektedir. Selahat'ın bitmesi ne demek? Cuma günü yapılan bütün eylemlerin bitmesi demektir. Bu eylemler başta hutbedir. Bu hutbede Kur'an'ın okunmasıdır, açıklanmasıdır ve tarihi rivayetle göre Resulullah'ın haftalık toplantıda müminlerin derdini dinlemesi, onların şikayetlerini alması, onların problemlerine cevap vermesi, onların sorularına cevap vermesidir. Sonra namazda kılınmıştır. Ama kılınan öğle namasıdır aslında. Yani salat temelde Cuma günü hutbe ve namazdır. Beraberdir. Ama asıl hutbedir. Oradaki hutbede verilenlerdir. Zaten Cuma günün dışında ve Cuma günü öğlen namazı zaten kılınmaktadır. Değişen bir şey yoktur. Hutbe olsa da olmasa da değişen bir şey yoktur. Ama Cuma suresinde belirtilen hadise asıl o hutbede olan gerçekleşen hadisedir. O da hutbede Resulullah'ın ağzına Kur'an okumasını, açıklamasını tık ayarak milletin nereye gitmesidir? Kervana koşturup gitmesidir. Tarihi rivayetlerin özetinden ve ayetin insicamından bu hüküm çıkar. Hutbede Allah Resulü Kur'an okumakta, açıklamakta, Müslümanlarla içeride bulunmakta onların soldarına cevap verilmektedir. İşte selahat odur. Ondan. Maide suresinin 6. ayetinde mealen, Ey iman edenler, salat'a orijinalinde selahat olarak geçiyor mehalinde namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi dirseklerinize kadar, ellerinizi, başlarınızı mesedin, topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp olduğunuz ise boy abdesti alın. Hasta yahut yolculuk halinde bulunursanız, yahut biriniz tuvaletten gelirse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve ellerinizi onunla mesedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez fakat sizi tertemiz kılmak ve size nimetini tamamlamak ister. Umur ki şükredersiniz denilmektedir. Dikkat edilirse ayet biçimlendirilen konulardan söz ediyor. Bakın tek tek sayıyor biçimlendirilmiş konular. Bunlar nedir? Yüzlerinizi ellerinizi yıkayın, başınızı mesedin, ayaklarınızı yıkayın, başka bir okuyuşa göre ayaklarınızı da mesedin. Başınızı mesedin, ayaklarınızı da mesh edin, bir okuyuşa göre. Kadınlara dokunduğunuz zaman temizlenin. Soğuktan korkarsanız veya su bulamamışsanız teyemmüm. Yani ellerinizi, yüzlerinizi toprakla meshedin. Şimdi bu biçimlendirmelere karşılık salat kelimesine dua edin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Hutbe verin. Zihinsel ve mali destek verin anlamlarını verirsek uygun düşer mi? Dua etmekle bunların ne alakası var? Veya kutbe vermekle bunların ne alakası var? Veya zihinsel ve mali destek vermekle bunların ne alakası var? Veya Allah'a karşı gelmekten sakınmakla bunların ne alakası var? Burada bir ibadet ifade ediyor. Bu ibadet yapılmadan önce şunlar, şunlar, şunlar, şunlar, şunlar yapılsın deniliyor. Dikkatini çekiyor ayetimizde. Eğer salatın anlamını burada görevinizi yerine getirin, namaz kılın anlamını meal olarak verirsek, ayete uygun düşer. Görev kelimesi size çok geniş. O zaman hangi görev sorusu çıkar ve görevi tahsis etmek durumuna geldiğimiz zaman o zaman karşımıza biçimlendirilmiş bir ibadet sorunu çıkar. Zira temizlik yapmak, meshetmek gibi kavramlar, genel yaşam standartlarından özele inmektir. Özele inen bir konuda da özele inen bir görev düşünülür. Maide suresinin 12. ayetinde mealen andolsun ki Allah, İsrailoğullarından söz almıştı. İşlerinden 12'de başkan göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti. Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, peygamberime inanır, onları desteklerseniz ve Allah'a güzel borç verirseniz andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi zemininden ırmaklara bırakan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim inkar yolunu tutarsa doğru yoldan satmış olur. Maide suresinin 55. ayetinde mealen, sizin dostunuz ancak Allah'tır, Rasuldür, iman edenlerdir. Onlar ki Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekatı verirler deniliyor. Bu Maide suresinin 12 ve 55. ayetlerinde zekat ve selat ifadeleri birlikte geçtiğinden dinsel ve mali destek vermek anlamı selat anlamı olarak meal verilmesi Ayetlere uygun düşmek. Zira zekat ile aynı anlamı ifade eder. Maide suresinin 58. ayetinde mealen namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu davranış onların düşünemeyen bir toplum olmalarındandır deniliyor. Bu ayette bütün salat anlamları da meal olarak verilebilir. Maide suresinin 91. ayetinde mealen şeytan içki ve kumar yoluyla ancak Aranızda düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? deniliyor. Bu ayette bütün anlamlar salatın anlamı olarak, meal olarak verilebilir. Maide suresinin 106. ayetinde mealen, ey iman edenler! Birbirinize ölüm gelip çatınca, vasiyet esnasında içinizden iki adalet sahibi, kişi aranızda şahitlik etsin. Yahut seferdeyken başınıza ölüm musibeti gelmişse sizden olmayan başka bir kişi şahit olsun. Eğer şüpheye düşerseniz o iki kişiyi salattan, orijinalinde öyle geçiyor, namazdan sonra şahit yapın. Bu vasiyet karşılığında hiçbir şeyi satın almayacağız, akraba menfaatine de olsa Allah huzurunda yaptığımız şahitliği gizlemeyeceğiz, gizlersek elbette günahkarlardan oluruz diye Allah üzerine yemin etkiliyorsunuz deniliyor. Buradaki salat kelimesini destek olarak almak yerinde olur. Ayet bazı olaylara şahitlik etmekten söz ediyor. Şahitlik edeceklerin olaya ilişkin bilgilendirilerek destek istenmesiyle olay bitirilmesi Buradaki salatı namaz kılmak olarak alırsak şöyle dememiz gerekir. Bir Müslüman, Müslümanlar arasında çıkan bir olaya şahit olabilmesi için... Önce gidip namaz kılması gerekir. Veya bir ölüm olayı oldu. Ölümün veya ölüm öncesi ölen kişinin mirasından söz etmesinin şahitliği için kişinin önce namaz kılması lazım. Böyle bir şey saçmalık olur. Yani sen şahit mi yapacaksın? Evet. O zaman bir namaz kıl. Ya. Halbuki ayetin özü bu değil. Ayette asıl olan şey şahitlik yapacak kişilerin bilgilenmesini sağlamak. Olaya şahit kılmak. Onların olaylarla ilgili gerçekçi bilgilere sahip olmasını sağlayıp desteklerini istemektedir. Bak işte olay bu şekilde cerrah Bak şu anda ölüm döşeğinde yatan kişi mirasını söyleyecekler, vasiyetini söyleyecek. Gel dinle ve bize ileride şahit ol. O gelip dinleyecektir. O zaman ayet şöyle olur. Eğer şahitlikle ilgili bir husus olursa şahit olarak size ileride destek verecekleri yani selahat edecekleri burada bakın destek anlamında gelir. Öncelikle iyice bilgilendirin. Aksal da onlar size selah edemez. Yani destek veremezler şahitlikleriyle. Bu durumda ayet şöyle meal verilebilir. Ey iman edenler! Birinize ölüm gelip çatınca, vasiyet esnasında, içinizden iki adale sahibi kişi aranızda şahitlik etsin. Yahut seferdeyken, başınıza ölüm musibeti gelmişse, sizden o olmayan, başka, İki kişi şahit olsun. Eğer şüpheye düşerseniz o iki kişiyi bilgilendirip desteklerini sağlayacaklarına dair söz aldıktan sonra olayın şahidi yapın. Bu vasiyet karşında hiçbir şeyi satın almayacağız. Akraba menfaatine de olsa bunu yapmayacağız. Allah huzurunda yaptığımız şahitliği gizlemeyeceğiz. Gizlersek elbette günahkarlardan oluruz diye de Allah üzerine yemin ettirirsiniz. Şurası muhakkak ki Herkes şahitliğin sorumluluğunu almayabilir. İşte bugün bir olay oluyor. Gidiyorsunuz, soruyorsunuz. Şahit olur musun bu olaya? Aman diyor. Beni bulaştırma bir şeylere. Ben orada mahkemeye, muhkemeye falan gitmem diyor. Oralarda uğraşmam diyor. Ne işime gerek diye. Kendi aranızda acil diyor. Size destek vermiyor. İşte burada ayette Allah diyor ki, onlardan özgür iradeleriyle desteklerini isteyin. Şahitlik destekleri. Önce sorun. Destek verecek misiniz? Evet. O zaman yemin et, doğru söyleyeceğine, bu şahitliği doğru yapacağına, hiçbir şekilde hiçbir şeyi bu şahitlik karşısında satın almayacağına ve akraban da olsa aleyhine gerçek üzerine şahitlik yapacağına Allah'ın hızında yemin et diye destek istemiş. Değilse burada adama gitsen git namaz kıl, ondan sonra gel yemin et denmez. Yani şey, oradaki salat kişide önce bir pazarlığa oturmaktır. Kardeşim bak bir olay bu kurgulacak, bu olay sen şahit olacaksın ve bu şahitliği de doğru düz Yapar mısın? Adam diyebilir. Bana ne kardeşim? Git başkasını bul, ben gelmiyorum diyebilir. İleride başıma bela olur bu şahitlik diyebilir. Onun önce o sözünü alacaksın. İşte orada salat destek isteme eylemidir. Desteğini sağlama eylemidir. Tövbe suresinin 5. ayetinde mealen haram aylar selah edince. Burada farklı bir anlam daha çıktı. Böylece ayet meallerinden ve ayetlerin işaret ettiği anlamlardan salat kelimesinin karşılığında çok farklı anlamlar ortaya çıkıyor. bir anlamda ortaya çıktı. Haram ayılar salah edince, yani çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tövbe eder, namazı kılar, zekatı verirlerse artık yollarını serbest bırak. Allah bağışlayan. Ayetin başında salah, ayetin sonuna doğru salah var. Halbuki iki anlamı da biz dua, namaz kılmak, Allah'a karşı gelmekten sakınmak, görevleri yerine getirmek gibi, hutbe vermek gibi anlamlarıyla daha önce tanıdık. Şimdi ayetin başında salah kelimesini haram aylardan çıkmak olarak, bir şeyden kurtulmak olarak algılıyor meal veren. Daha sonraki salahı ise namaz kılmak olarak algılıyor. Bu ayetin mealinde meal verenler, haram aylar selah edince diyerek, yani çıkınca diyerek, selah kelimesine farklı bir anlam verdiler. Çıkmak, kurtulmak, kurtuluşa ermek. Ayetin devamında zekat ile selatı aynı cümlede yer aldığında da, selatın anlamı olarak verilen zihinsel ve mali destek tanımı uygun düşmez. Namaz olarak da uygun düşer mi? sorusuna farklı yorum getirilebilir. Zihinsel ve mali destek anlamının dışında. Tövbe suresinin 11. ayetinde mealen, fakat tövbe eder, namaz kılar ve zekat verilirse, artık onlar dinde kardeşlerinizdir. Biz bilen bir kalme ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Yine Tövbe Suresi'nin 18. ayetinde mealen Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namaz kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Yine Tövbe Suresinin 54. ayetinde mealen onların harcamalarının kabul edilmesini engelleyen, onların Allah ve Resulünü inkar etmeleri, salata yani namaz kılmaya ancak üşenerek gelmeleri ve istemeyerek harcamalarından başka bir şey değildir diye meal verilmiş. Yine Tövbe Suresinin 71. ayetinde mealen mümin erkeklerle Mümin kadınlar da birbirlerinin belirleridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namaz kılarlar, zekat verirler, Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir, şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir deniliyor. Tövbe suresinin 5, 11, 18, 54 ve 71. ayetleri benzer sözlerle geliyor. Salat ile ya zekat vermekten ya da Allah yolunda malların harcanmasından soruludur. Bu ayetlerde selahat kelimesine karşılık zihinsel ve mali destek vermek anlamını meal olarak vermek ayetleri anlatmak istediği gerçeğin dışına çıkmak demektir. Anlamsızlaştırır ayetleri. Zira cümlenin içinde yani ayetin içinde iki defa ardı adına mali destekten söz edilmez. Allah bir tarafta başında diyor ki Allah yolunda harcayın sonra zihinsel ve mali destek verin. Ki anlama geliyor zaten. Mali destek zaten Allah'ın yolunda harcamaktır, destekte bulunmak. Tövbe suresinin 84. ayetinde malen, onlardan ölmüş olan hiçbirine asla namaz kılma. Vela burada velatusalli kelimesi de burada neye geçti? Namazda irtibatlandırılan bir Arapça orijinal kelimeye geçti. Onun kabri başında da durma. Çünkü onlar Allah ve Rasulü'nün kâretler, olarak öldüler deniliyor. Tarihi rivayetlere göre Münafıklığı ortaya çıkan birinin ölümü nedeniyle Allah Resulü Muhammed'e onun için Vela Tussalli diyor ayet. Vela Tussalli'yi asla namaz kılma diye meal veriyorlar. Ayetin devamındaki onun kabri başında durma ifadesiyle kabri başında yapılacak bir eyleme işaret ediyor. Kabri başında ne yapılabilir? Sorgusunda cenazeye sahip çıkmak. Cenaze sahiplerine yani akrabalarına destek vermek, cenazenin namazını kılmak eylemleri anlaşılabilir. Ayette hangisinin ifade edildiği kelimeden çıkmıyor. Vela kelimesinden çıkmıyor. Çünkü üç tane eylem var. Zira kelimenin içinde hepsi var. Ancak tarihi rivayette Müslümanların cenazeleri için namaz kılındığı, destek verildiği, Müslümanların cenazelerine sahip çıkıldığından söylüyor. Bir kişi öldüğü zaman üç tane eylem var. Cenazeye sahip çıkarsın, bu bizdendir dersin. Artı akrabalarına destek olursun, maddi manevi ve arkasından da cenaze namazını filansın. Onun için kelimenin yapısından tek yorum alıp ayeti sonuçlandırmak yanlış olur. Yani tek yorum nedir? Namaz kılma. O olmaz. O zaman velatusalli kelimesinin geniş anlamını, kapsamını daraltmış oluruz. Tövbe suresinin 108. ayetinde mealen, onun içinde asla namaz kılmak. İlk günden takva üzerine kurulan mescit içinde namaz kılman elbette daha doğru. Onda temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever. Bu ayetin orijinalinde salat ve namaz çağırışlığını yapacak herhangi bir ifade yok. Yani bu ayetin orijinalinde salat ve namazla şimdiye kadar çevrilen kelimelerin hiç yok. Buna rağmen Son zamanlarda namaz emevi dayatmasıdır diyen Yaşar Nuri Öztürk de dahil birçok meal yapan, meal veren arkadaşlar burada mesela kelimesi geçmemesine rağmen ne de namaz diye şimdiye kadar çevirdikleri kelimeler geçmemesine rağmen ne yapmışlardır? Buradaki ifadeyi namaz kılma olarak almışlardır. Salat kelimesi geçmiyor. Bu ana kadar bakın son uzun sırasına göre kövbe sırası son suralardan bir tanesi buraya kadar namaz diye çevirdikleri bütün kelimelerin orijinal metnindeki bulunan kelimeler de geçmiyor. Buna rağmen şartlanmış bir şekilde hemen orada namaz kılma diye çevirmişlerdir. Ve bunu da mesela namaza karşılan Neşar Nuri Öztürk bile aynı meali vermiştir. Halbuki ayetin bakın ayetin orijinaline en uygun meal Diyanetin eski mealidir. Ve Muhammed Esed'in Abdullah Parlayan'ın ve Şaban perişimle alınmış. Onlar şöyle diyor. O mescide hiç girme. Oraya gitme. İlk gününden beri Allah'a karşı gelmekten sakınmak için kurulan mescitte bulunman daha uygundur. Orada arınmak isteyen insanlar vardır. Allah arınmak isteyenleri sever. Söz edilen mescidi münafık olarak nitelenen tarihte bir grubun Medine'de yaptığı ikinci mesciktir. Tarihe mescidi zırar olarak geçmiştir. Allah bu mescidin İyi niyetlerle yapılmadığı hususunda Resulü Muhammed'i ve Müslümanları haberdar etmektedir. Küçük bir yerleşim alanı olan o gün Medine'nin ikinci mescidi yapması orada ikinci mescidin bulunması ayette tenki edilmiştir. Bunun altında farklı nedenler olduğu söylenmiştir. Tıkatı için. Buna için yapılan mescide bugünkü siyasetçilerin veyahut da bugünkü işte bazı insanların Şov amaçlı sahip çıkarak gidip de mescidi aşmaları veya camiye aşmaları örnekleri gibi. Veyahut da işte orada bir mescid yapılmış. Çağırıyorlar, ya Resulullah biz de bir mescid yaptık. Eee bir de gel bizim mescidimizi onurlandır. Bir de burayı ziyaret, bizim aramızda bulun diye çağırmalarına karşılık Allah diyor ki oraya gitme. Onlar bunu iyi niyetle yapmadılar. Oraya gittiğin zaman onların yaptığını onaylamış olursun. O açılışa gitme. Hadi açılışa gitmedin. Açılıştan sonra gitmek gitme. Gitme ki senin destek vermediğini anlasınlar. Bu ayetle birlikte Medine bölümünde de gelen ayetleri namaz mealiyle verilme durumunu incelektir. Bu ayetler bu ayetten sonra yok artık bitti. Mekke ve Medine bölümünde gelen, orijinalinde farklı ifade edilen ayetlerin namaz kılma, namaz kılanlar olarak meal verilerek çevrilmesinin üzerinde önümüzdeki hafta ayrıntılı bir şekilde inceleme yapacağız. Konuya devam edeceğiz ve sılafi ikame konusunda ortaya çıkan tabloyu gözden geçirdiz. İnşallah bugünkü sunum burada tamamlandı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize Allah razı olsun diyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum.